Efendim kıymetli dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz Bizleri bu saatte dinledikleri için Hz. Peygamber aşkıyla muhabbetiyle Şu saatlerini değerlendirmeye çalıştıkları için Evet hemen e, hatırlatırsak geçen haftaki mevzularımızda Beni saat yurdunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hz. Alime validemizin yanında süt annesinin yanında bulunmaktaydı ve yine konu itibariyle. Hemen hatırlayacaktır kıymetli dinleyicilerimiz. Beni Sa'd yurdu memleketi kuraklık içerisindeydi. O kadar çok yağmur dualarına çıkmalarına rağmen, efendim defaatle dua etmelerine rağmen bir katre bir damla yağmur bile inmemişti. Fakat artık alem başka bir alemdi. Bu alemden nasibini almaya başlayan yerlerden bir tanesi de o fahri alemi kucaklayan sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi adeta kundaklayan Beni saat yurduydu. O da rahmetalli aleminden rahmetini alacaktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de bulunduğu bir mecliste dua ettiklerinde Cenab-ı Hak gökten o özlenen yağmuru bereketi indirdi aynı kainatın özlediği alemlere rahmet olan peygamberin gelişi gibi yağmur onları sevindirdi şöyle bir hatırlatmak için eğer müsaadeniz olursa o en son kaldığımız paragraftan birkaç tane kitaptan devam ediyoruz Mevahibi'le Dünniye'den Asım Köksal Hoca Efendi'nin kitabından Yine iki Cihan Selbel Efendimizin siretini anlatan kısası Embiyadan, Osman Nuri Topbaş Hocaefendinin Efendinin yazmış olduğu eserden, Salih Suruç Efendinin yazmış olduğu eserlerden böyle müntehabat şeklinde toparlayarak belli pasajları da okuyoruz ki Defaatle söyledik bir daha hatırlatalım iki Cihan Selbeli sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizi dinledikleri gibi hayatı saadetini gözün de hakkı vardır kitap okumaya gayret etsin kıymetli dinleyicilerimiz diye kitap isimlerini de veriyoruz kitap isimlerini veriyoruz hem bunu teşvik etmek için hem de her ne kadar bilindik konular belki okuduğumuz defaatle okuduğumuz konular da olsa metne sadık kalarak okuyoruz ki kendimizden bir şey söylüyor vehmini insanlarda kıymetli dinleyicilerimizle uyandırmayalım böyle bir su da sebebiyet vermeyelim diye bu sebepten geçtiğimiz konuda bir parça okuyalım, hatırlatmış olalım. Hem bu arada diğer kardeşlerimizde belki ellerindeki, evlerindeki, kütüphanelerindeki Siyer-i Nebi kitaplarını müracaat ederek oradan açıp şu bahis neredeydi, ben de bakayım buradan takip edeyim diye bir neşe uyanabilir. Eyvallah. Evet, onlara da zaman kazandırmış olalım bu arada. Buyurun. Yağmura kavuşan halk, aylardır devam ettikleri duaların kabul edilmeyip, o gün kabul edilişinin sırrını yine de bilemediler. Çünkü o bir sırdı. Şimdilik bir sır olarak da kalacaktı. Rahmet vesilesi henüz bir bebekti. Ama insanlar nazarında bir bebekti. Hakikatte o, Allah'ın ve meleklerin kendisini çok iyi tanıdıkları, Allah'ın sevgili kulu, peygamberler peygamberi, iki cihanın güneşi, Hazreti Muhammed'di. Evet. Sağdoğulları yurdunun yüzünü güldüren rahmet, aralıklarla tam bir hafta devam etti. Toprak, yağan yağmuru iliklerine kadar içerek doydu. Otlar yeniden fışkırdı. Ağaçlar yemyeşil körpe filizler verdi. Ekinler boyattı. Koyunların memeleri sütle dolmaya başladı. Yağmura kavuşanlar arasında ancak birkaçı rahmete vesile teşkil eden sebebi bildiler. Kendi aralarında şöyle konuştular. Bu çocuk çok uğurlu ve hayırlı bir çocuk. Saf ve geniş ufuklu çölde hava temiz ve güzeldi. Çocukların çabucak gelişmesine ve sıhhatli büyümelerine oldukça elverişliydi. Bazı sebepler vardır Cenab-ı Hakk'ın tecellileri, Cenab-ı Hakk'ın bizzat o işteki rahmeti, o sebepler yüzünden perdelenir. Yani biz bakkaldan aldığımız ekmeği görürüz, yolda giderken bindiğimiz aracı görürüz. Fakat esasında cenab Hakk'ın bizi doyurmak, bize rızık vermek, bizi bir yerden bir yere intikal ettirmek kuvvetini ve kudretini bazen bu sebepler perdeler. Nereye doğru gidecek bu konuşma? Herhalde merak ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Fakat Allah Teala'nın öyle sebepleri vardır ki Allah Teala öyle vesileler ve öyle sebepler halk etmiştir ki o sebeplere baktığınızda müsebbibi olan Hazreti Allah'ı hemen müşahede edersiniz. Onlar perde olmaz. İşte peygamberler ve peygamberlerin efendisi, seyidi, önderi, serberi, rehberi onların nurunun evveli olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de böyledir Yani ona baktığınız zaman o rahmetin sebebidir O Allah'ın hidayetinin vesilesidir O Cenab-ı Hakk'ın nurunun yansımasıdır Mâkes bulduğu Ayine-i Hak'tır Ayine-i Sübhanidir Fakat öyle bir sebeptir ki O sebebi gördüğünüzde sanki müsebbibi görmüş kadar olursunuz sizin istidadınıza göre konuşuyorum İnsan yani nev-i beşer istidadına göre konuşuyorum Allah'ın Allahça tezahürüne hiçbir mahluk zaten erişemez ve takat gösteremez Fakat Allah Teala'ya bizim istidadımız görmek noktasında ne kadar İşte o görme istidadımız kadarki miktarı Bazı öyle vesile olan öyle sebep olan zatlar vardır ki ve şeyler vardır ki Allah ona kendisini o kadar yakın etmiştir ki onu müşahede ettiğinizde müsebbibi dahi hemen fark edecek kadar şeffaf, berrak öyle vesilelerdir. Hazreti Fahri Alem Efendimiz de öyle. Beğendiğimiz bir ifade olduğu için burada dikkati çekiyorum. Bazıları bu yağmurun sebebini fark etmişlerdi diyor. Eyvallah. Dolayısıyla Hazreti Peygamberi fark etmek rahmetin müsebbibi olan Hazreti Allah'ı fark etmektir. Hazreti Fahri Alemi Sebebi Hilkati Alemi Resulullah Efendimizi fark etmeyen bir insan Allah'ı müşahede etse yine inkar edecek bir kıvamdadır. O istirat kendisinde yoktur demektir o çünkü kör gibidir. Hazreti Peygamberi müşahede eden, Hazreti Peygamberin nurunu müşahede eden onun vesile ve müsebbib hakiki olan Hazreti Allah'ın en güzel sebebi ve alemin, alemlerin sebebi olduğunu fark eden bir insan muhakkak Hazreti Allah'ı da müşahede edecektir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu" şehadet mertebesinde söyleyecektir. Bu dünyada nurundan görecektir. Ahirette de inşallah hani diyor ya Süleyman Çelebi böyle görür ümmeti. İnşallah Hazreti Fahri Alem Efendimizin mübarek baş gözüyle gördüklerini ümmeti Muhammed olarak da biz ahirette inşallah göreceğiz. İnşallah. Evet. Devam edelim efendim. Sevgili peygamberimizin büyümesi de diğer çocuklardan farklı oldu. 8 aylık iken konuşmaya başladı. 9 aylıkken konuşması oldukça düzgün ve pürüzsüzdü. 10. ayında ise artık diğer çocuklarla ok atacak kadar kuvvetli ve gürbüz olmuştu. Hala daha derler ki benim üstatlarım öyle derdi. Onlardan naklediyorum. Haddi zatın bir, bir sırdır. İfşa ediyoruz. Seyit olan zatlar Fahri Alem, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sürbünden gelen zatların konuşması da güzel olurmuş. Öyle derler. Bendeniz birkaç tane bu nevi ki Cihan Efendimizin Sürbünden gelen zevatla görüşmek nasip oldu. Hakikaten de öyle. Yani okumakla olan falan bir hadise değil, görgüyle bilgiyle olan bir hadise değil. Konuşmaktaki o selaset, Efendim, o hitabet tarzı ve seçtikleri cümleler, akıcılığı Allahu Alem, e, nispetlerinin Hazreti Peygamber'e olduğunu ispat eden delillerdendir. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hakiki sülbünden olan kişiler, velev ki bazı hususlarda tembellik yapsınlar, hali beşeriyetten dolayı. Mesela hiç cimri yoktur, soylarında hiç cimri yoktur iki can server Efendimiz'in. Öyle bir rahmettir ki o, Allah onun sülbüne nispet olduğu için, her ne kadar amelinde bozukluk bile olmuş olsa, Cimri ve nekes adam göremezsiniz Hz. Fahri Alem'in soyundan gelen zatlar içerisinde. Öyle derler. Bendenizin tanıdığı Sadat'tan olan, şerif olan zatlarda böyleydiler. Cömertlikleri normal insanların cömerttiği gibi değil. Çok olduğu zaman bir şey infak etmek cömertlik değildir. Hiç vermemekten iyidir ama لَيْسَ الْعَطَاءُ مِنَ الْمَالِ سَمَاحَةً هَتَّى تَجُودُ وَمَا diye bir şiir aklıma geldiydi hatta bunu bir keresinde Ramazan'da da söylemiştim hatırlıyorum eyvallah. çok olduğu zaman o maldan vermek o çok cömertlik değildir diyor fakat cömertlik az olduğu halde verebilen veren kişiye ait bir haslettir diyor burada kıymetli dinleyicilerimiz madem bu saate kadar beklediler bu sohbeti beklediler peygamber sohbetini beklediler onlara da bu sırrı ifşa etmiş olalım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz henüz daha 8 aylıkken rahatlıkla bir yetişkinle anlaşacak kadar konuştukları hatta 9 yaşına geldiklerinde bir yetişkin gibi konuştukları rivayette sabittir. Ve o nurun içindeki nurun mükemmelliği ziyasının fevkalade oluşu nurun ala nur oluşundan dolayı onun dışına da hani çok kıymetli bir cevheri paspahiye bir çuvalın içerisinde, bir çuğun içerisinde veya ne bileyim emniyeti bozuk bir şey içerisinde saklamazsınız. Onun mahfazası da ona göredir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vücudu pakleri fevkalade müzeyyen, fevkalade mükemmeldi. Neden? İçindeki nura göre mahfaza yaratılmıştı çünkü. O geldikten sonra aleme bile çeki düzen verilmiş. Cesedi parkları mı mevzunu olmayacak? Mübarek cismi parkları de tertemizli ve akranlarından seçilecek kadar her bakımdan temayüz etmiş, mükemmel denebilecek şekilde sevimli, mevzun yani düzgün, mütenasip birbirine uygun bir haldeydi. Evet, devam edelim efendim. 10. ayında kalmıştık galiba. 10. ayında ise artık diğer çocuklarla o ok katacak kadar kuvvetli ve gürbüz olmuştu. Peygamber Efendimiz 2 yaşına basınca sütten kesildi. Yani o zaman 7-8 yaşında çocuklar var, onlar ok falan atıyor. İşte hadi olsun 6. İki cihan serveri Efendimiz daha 10. ayındayken 5-6 yaşındaki çocukların attığı okları gelip de ileriye fırlattığı okları aynı şekilde onlar gibi alıp ileriye fırlatacak ok atabilecek bir kuvvette kudrette eriştiriliyor. Evet. O ana kadar halimelerin ve yayla halkı üzerinde bereket, rahmet ve ihsan yağmuru hiç eksik olmadı. Bu yaşında bile Peygamber Efendimiz akranlarından çok farklı bir güzelliğe, sevimliliğe ve üstün bir ahlaka sahipti. Büyük bir insan gibi ağırbaşlı ve vakur idi. Evet. Süt çocuklarını geri verme mevsimi gelip çattı. Evet bu bahiste de iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin belli bir süre geçtikten sonra emanet olarak aldıkları e, süt anneler, çocuklarını tekrar aldıkları aileye ya geri vermek üzere ya da bir gösterip tekrar e, hani birkaç ay sanki yerinde yurdunda kalsın tekrar geri getirilsin diye böyle bir adet varmış eğer süt çocuğu sütten kesildiyse aile onu alıkoyuyor ve Mekke'de hayatına devam edebiliyor farklı da olabiliyor Beni saat yurdunun ikliminin müsait oluşu Efendim, çocukların yetişmesine müsait oluşu ve daha evvel de arz etmiştik lisanlarının çok fasih olması fevkalade güzel bir Arapçaya e, sahip olmaları şive olarak bazen bu süt emme mevsiminden sonra da ailelerin Mekke'deki ailelerin iadesi yani geri gidin tekrar çocuğun belli bir yaşa gelinceye kadar sizlerle kalsın gibi tekliflere de masar oluyorlardı bu şekilde teklifler de geliyordu şimdi iki can serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iki sene süt emdikten sonra ...Mübarek valideyi Muhteremesi... ...Hazreti Amine Validemize... ...geri getiriliyor. O bahsi anlatacak. Evet. Süt çocuklarını geri verme mevsimi gelip çattı. Bununla birlikte... ...Efendimiz üzerine kol kanat geren... ...onu öz evladından daha fazla seven... ...Hazreti Halime'nin de... ...gönlünü bir hüzün bulutu kapladı. Tabii kaplamaz mı? Kim gidiyor? Kimden ayrılıyor? Evet. Çünkü ondan ayrılacaktı. Çünkü... Hz. Muhammed'in cenneti hatırlatan gül kokusundan uzak kalacaktı. Fakat Mekke'ye götürüp annesine teslim etmekten başka çaresi de yoktu. Öyle yaptılar. Nur Muhammed'i alarak Mekke'ye geldiler ve annesine gönül gözyaşları arasında teslim ettiler. Süt annenin alemi hüzünle, gerçek annenin dünyası ise sevinçle dolu iti. Biri, Öz yavrusuna kavuşmanın saadetini yaşıyor, diğeri ondan ayrılmanın ateşinde tutuşmuş yanıyordu. Bu sevda öyle bir şey ki, bu sevda tabirini herkesin anneybice şekilde ifade etmek için söylüyoruz. Ve bilhassa muhabbet demedim de sevda dedim. Çünkü sevda diye adı üstünde sevda, siyahlık demek zulmet manasına da geliyor kara manasına da geliyor yani esvet diyoruz ya sevda kara sevda esasında en kapkara gibi bir manaya geliyor karanın da karası niye sevda diyoruz da muhabbet demiyoruz esasında tabi yanlış bir tabir Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sevdalanmaz insan ama niye sevda süfri bir şey olduğu için mi hayır Sevda diye vustat ümidi olmayan aşklara denir. Sonu karanlıktır. Onda ömrünüzü bitirirsiniz, kendinizi ifna edersiniz de sadece kap karanlık bir dünya elde edersiniz. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu yönüyle sevda olmasa bile sevdanın bir hususiyeti var ki peygamberi gördükten sonra o muhabbetten sonra insanda tezahür eden hale eştir. O da şu Sevdada ümit etmek hani ulaşmaktan ulaşmak neticesi yoktur. Fakat ulaşma ümidinde olan kişi onsuz olamaz. Bu kısmıyla Hazreti Peygamber'in muhabbetine benzer diyorlar. Neden? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i tanıyıp ondaki cemale şahit olup da ondan ayrı kalmak mümkün değilmiş çünkü. Belki uzakta olduğumuzdan bize bu bir şey ifade edemeyebilir. Kıymetli dinleyicilerimizi tenzih ediyorum tabii. Şahsım için konuşuyorum. Fakat ne kadar uzakta olsak bile, arada yüzyıllar olsa bile, belki görememiş olsak bile, hala daha onun muhabbetinin nasıl bir şey olduğunu az çok gafletle yaşasak bile hissedebiliyoruz. O her şeyin tadı. Her şeyimizin tadı. Örfümüze de öyle yerleşmemiş mi? Çocuk doğar mevhid okuturuz, evleniriz mevhid okuturuz, askere gider mevhid okuturuz, üniversiteyi kazanır mevhid okuturuz, mezun olur mevhid okuturuz. Her şeyimizde mevhid vardır, vefat vardır, birisi ailemizden birisi ailem ahirete intikal etmiştir, göçmüştür, toprağa sırlanmıştır yani, toprağa verilmemiştir toprağa vermek, toprağa kimseyi vermiyoruz biz, Allah'a veriyoruz. Toprakta sırlanıyor. Toprakta gizleniyor yani. Alemi cemale intikal etmiştir. Ne yapılır? Oturur herkes Kur'an-ı Kerim ve akabinde mevhid okur. Niye? Hepsinin sebebi bir yere çıkar. Sevdaların, muhabbetlerin en güzeli Hz. Peygamber aşkıdır. Hüzünlerimizi en güzel unutturan şey Hz. Peygamberin doğumu veladetidir. Sevincimize sevinç kadan O'nun nurudur, O'nun muhabbetidir. Her vesileyle O'dur. O, O'nu tanıyanlar tarafından asla terk edilmeyecek bir muhabbet menbaıdır. Bu sebepten dolayı Hz. Halime Validemiz O'ndaki o beşuş çehreyi, o nur yüzünü, sevimli yüzünü, gül cemalini müşahede ettikten sonra O'ndan ayrık kalmanın veya kalma duygusunun ...kendisinde ümitsizce bıraktığı izleri taşıyor. Hazreti Amin'e validemiz kavuşuyor. Hasretle beklediği yavrusuna. Hazreti Halime validemiz ben şimdi onsuz ne yapacağım diye... ...kara kara düşünüyor ki o yüzden sevda diyorum. Evet buyurun. O anda süt anne Hazreti Halime'ye sanki bir ilham geldi... ...ve yalvarırcasına bütün samimiyetiyle şu teklifi yaptı. Ne olur... ''Oğlumu biraz daha yanımda bırakamaz mısınız? Hem ben ona Mekke vebasının bulaşmasından da korkuyorum.'' Evet. Bu teklif ve arzu samimiydi. Sanki cümleler dudaklardan değil gönülden kopup gelmişti. Aziz anne Amine bu riyasız ve candan yalvarışa karşı koyamadı ve bir müddet daha ciğer paresinin sağ doğuları yurdunda kalmasına razı oldu.'' Çünkü ancak âşıkın halini aşktan anlayan o aşkı tadan bilir. Ve âşık ona derler ki yani âşık ona derler ki maşuku için kendini feda edebilir. O maşuku için o mahbubu için bir muhabbet gördüğünde, başkasından gelen bir muhabbet gördüğünde maşuk olduğu maşukuna karşı Duyduğu aşktan dolayı, o vücutsuzluktan dolayı başkasına hizmet etmek için hiç düşünmeden al Yarim senin olsun diyecek kadar benlikten geçmiştir. Aşk bu. Dünyevi aşklarda farklıdır kıskançlık ve sitem. Allah aşkında ve gerçek aşkta hiçbir zaman yoktur. Ne başkasını çekememezlik ne de sitem. Hiçbir şey yoktur. O onundaki muhabbeti gördü. Çünkü kendisi gerçek bir kalbe sahipti. Hazreti Peygamber'in ferasetine sahipti. O feraset nuruyla Hazreti Halime'deki samimiyeti fark etti. Ve her ne kadar kendisi hasretle yansa da o aşığın halinden aşık olduğu için anladı Habibi edibi i Kibriya'yı ve mahbubul kulup Kulub olan Hazreti Fahri Alemi tekrar ona emanet etti. Evet. Peygamberimiz yine Beni Saad yurdunda. Hazreti Halime muradına ermişti. Arzusunun kabul edilişinin sonsuz hazzı içinde, Efendimizle birlikte tekrar yurduna döndü. Kainatın efendisi artık süt kardeşi, Abdullah'la birlikte kuzuları gütmeye de çıkıyordu. Kuzular onun tatlı tebessümlerine melemeleriyle cevap veriyorlardı. Akranları da onun tatlı arkadaşlığına erişmek için adeta yarış ediyorlardı. İşte sevgili peygamberimiz doğuları yaylasında günlerini böylesine huzurlu ve sevinçli geçiriyordu. Evet. Şimdi iki cihan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buradan sonra bahis olarak e, göğsünün yarılması hadisesi var. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek göğüslerinin yarılması bahsini isteyecektik. İstiyorsanız yine metinden okumaya devam edelim Mustafa eyvallah Bey. Eyvallah. Daha sonra da üzerinde konuşmaya gayret edelim. Kuşluk güneşinin her tarafa pırıl pırıl hayat saçtığı güzel bir bahar günüydü. Nur Yüzlü Efendimiz süt kardeşi Abdullah'la beraber evlerine yakın çayırlıkta kuzularını otlatıyordu. Bir ağacın altında çimenden yemyeşil halının üzerine oturmuş, tatlı tatlı konuşuyorlardı. Bir mühlet sonra da Abdullah ağacın serin gölgesinde uykuya daldı. Kainatın efendisi ise oturduğu yerden kainatı kuşatan eşsiz güzelliklerin yaratıcısını düşünmeye koyuldu. Bu sırada kuzular yayıla yayıla epeyce uzaklaşmışlardı onları geri çevirmek için peygamberimiz abdullah'ın yanından ayrıldı bir mühlet gittikten sonra karşısına beyaz elbiseli iki kişinin çıktığını gördü İkisi de güler yüzlü ve sevimli birinin elinde içi karla dolu altın bir tas vardı nur yüzlü efendimizin yanına usulca yaklaştılar onu tutup ilahi bir halı gibi duran yemyeşil çimenlerin üzerine uzattılar. Efendimiz'de ne ses, ne seda, ne de telaş vardı. Bu güler yüzlü, bu temiz simalı ve bu sevimli insanların kendisine kötülük yapmayacağını biliyordu. Çünkü onları ezelden bildi. Bilku ve ondaki nur, mevcut olan ezeldeki nur, onu Etrafındaki güzelliklerin meçhul olmasından uzaklaştırıyor, bir şekilde malum kılıyordu. Fıtratın güzel olması, güzellikleri hemen kabul etmesinden bellidir bir insanın. Zira fıtratı güzel olan kişinin muhakkak surette iyiliklere, güzelliklere karşı bir meyli vardır. Bu ilahi bir meyildir esasında, cazibedir. Mesela görmek diyoruz. Görmek ziyanın eski tabirle nurun nuru olan iştiyakıdır. Karanlıkta görmeyiz mesela. Niye? Sebep? Çünkü müşahede edebileceğimiz obje diyorlar ya etraftaki eşyaları falan müşahede edebileceğimiz ışık yansımaları olmadığından gözün nurunun, gözdeki nurun cazibeyle başka bir nuru görememesinden dolayı seçemiyor ve göremiyor hale geliyoruz. İki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'deki nur asla zulmetle karanlıklarla örtülmeyecek beden kiriyle ceset cesetteki cesedin tabi özellikleriyle kararmayacak, üstü örtülmeyecek bir nurdu. Fakat bu bu manevi ameliye yapılması da icap ediyordu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu ameliyatı iki kere geçirmiştir. Bir bu yaşlarındayken geçirdikleri bir de yani 5-4-5 yaşları diye geçiyor siyerlerde bir de 10 yaşlarındayken ikinci bir ameliyat daha zuhur edecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendisindeki nur ve Allah Teala'nın ilhamıyla kendisine gelen zatların korkulmayacak insanlar, daha doğrusu korkulmayacak mahluklar olduğunu fark etti. O melekleri ruhen seçi verdi ve ona yakın olan melekler de onu onurdan tanıdılar ve mübarek cesedi parçalını sadır kısmından göğüs kısmından yararak bizce meçhul fakat onlarca yaptıkları işler çok malum bir şekilde. O vakarla, o sükunetle bu ameliyeyi manevi ameliyatı yaptılar. Biraz daha detay verecektir. İstiyorsanız metinden devam edelim. Ağacın serin gölgesinde uyumakta olan Abdullah bu sırada uyandı. Manzarayı görünce olanca hızıyla telaşlı telaşlı eve vardı. Gördüğü manzarayı anne ve babasına anlattı. Heyecan ve telaşlarından, evlerinden nasıl çıktıklarının farkında bile olamayan halime ve kocası bir anda peygamberimizin yanına vardılar fakat Abdullah'ın anlattıklarından eser yoktu ortalıkta kimseler görünmüyordu zira gelenler memur edildikleri vazifelerini bir anda bitirip gözden kaybolmuşlardı sadece ayakta duran kainatın efendisinin benzi uçuktu ve hafiften gülümsüyordu fazlasıyla telaşa kapılan Hazreti Halime ve kocası, ''Ne oldu sana yavrucuğum?'' diye sordular. Kainatın efendisi şunları anlattı. Ki bu anlatacakları, saadetle buyurdukları e, ifadeler sahabi tarafından da, peygamber efendimizin ashabı tarafından da, bilhassa Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayetleriyle de pekişecek ve aynı ifadeleri orada da bulacağız. Evet. Yanıma beyaz elbiseyle iki kişi geldi birinin elinde içi karla dolu bir tas vardı. Tabii müşahade edildiğinde, zahir aleme bu yansıtıldığında kar diye geçiyor. Ee, i̇nşallah ileride, biraz daha ileride bu dualar hakkında da konuşacağız. Bu ifadeler hakkında da konuşacağız. Evet. Beni tuttular, göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan pıhtısı çıkarıp bir yana attılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizledikten sonra ayrılıp gittiler. Evet. Aradan yıllar geçecek ve kendilerine peygamberlik vazifesi verilecekti. Bir gün sahabilerden bazıları... Yani tabi burada kıymetli yazarımız aradan yıllar geçecek kendilerine peygamberlik vazifesi verilecekti derken peygamberliğini ilan kastediliyor. Yoksa daha evvelden de konuştuk ve... Her konuşmada da bunu zikredeceğimizi konuştuk. Şöyle ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hz. Adem daha henüz toprak, balçık, suyla karışık bir haldeyken, peygamberdi. Yaratılmış insan değil, peygamberdi. Yani kitap verilmiş, tebliğe memur kılınmış, şeriatı belli, yolu belli, sırat-ı müstakimi, istikameti belli bir zat idi. Bir kuvve. Peygamberlik vazifesi değil ruhlar aleminde. Ondan evvel, ondan evvel, ta ezelde, ezelin ezelinde kararlaştırılmış ve vücuda getirilmişti. Fakat ruhu peygamberliğideki o cevher, cismi peygamberliği de, i numa bulması için, yeşermesi için, zuhur edebilmesi için, nasıl ki bir çekirdekte kuvve olarak. Yani komprime olarak, formül olarak bir çekirdekte nasıl bir ağacın ve o ağacın meyvasının formülü ve cevheri var fakat o tohum nasıl ki yetiştikten sonra mahsulünü veriyorsa, fakat neticede dışarıdan bir şey almıyor, içindeki cevher neyse onu çıkartıyorsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendinde bir kuvve formülize edilen, komprime olarak bulunan bunlar, benim pek tercih etmediğim tabirler ama dinleyicilerimizin rahat anlayabilmesi için her kesimden her sahadan kardeşlerimizin de duruma aşina olmaları için kullanıyorum peygamberlik vazifesini de 40 yaşından sonra ilana memur oldu ama ondan da evvel peygamberdi ondan da evvel peygamberdi arz edebiliyor muyuz evet. tabi o istikamete doğru giderken cesedin de cesedi pahaklerinin de nefsi azizlerinin de kemale ermesi en mükemmel şekilde tamamlanması için ilahi bir ameliyeye hasar oldular ve bu ileride vazifelerini ilan ederken yüklenecekleri nübüvvet ve vahiy ilahinin ağırlığını taşıyabilecek bir mukavemet onda oluşturdu evet bir gün sahabilerden bazıları Ya Resulallah ''Bize kendinizden bahseder misiniz?'' diyeceklerdir. Resulullah, ''Ben babam İbrahim'in duasıyım, kardeşim İsa'nın müjdesiyim, annemin ise rüyasıyım. O bana hamileyken Şam saraylarını aydınlatan bir nurun kendisinden çıktığını görmüştü.'' dedikten sonra bahsi geçen hadiseyi de şöyle anlatır. ''Ben saat bin Bekroğulları yanında emzirilip büyütüldüm. Bir gün süt kardeşimle birlikte evlerimizin arkasında kuzuları otlatıyorduk. O sırada yanıma beyaz elbiseli iki kişi geldi. Birinin elinde içi karla dolu altın bir tas vardı. Beni tuttular, göğsümü yardılar. Kalbimi de çıkarıp yardılar. Ondan siyah bir kan parçası çıkarıp bir yana attılar. Göğsümü ve kalbimi o karla temizlediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmete vesile olacak duaları onun her hali rahmete vesile de ümmeti için de rahmete vesile olacak duaları tembih ve telkin buyururlarken kar suyu tabirini de kullanıyor kar suyu için bazı şehirlerde şöyle geçer kar bir kere suyun Buz halinden erik hale geçmiş şekli Tıbben de ispatlanmış bu Yani bir suyu alın da onu buz haline getirin O buz çözüldükten sonra için Mesela Sizin insan metabolizmasının Biyolojik yapınızın Kimyevi vücudun kimyevi yapısının En ihtiyaç duyduğu Ve hücrelerin de en istifade edebileceği bir suyu içmiş olurmuşsunuz bunu doktorlar böyle söylüyor. Halbuki biraz bir tadı falan şey gelir. Suyun buza çevrilip de eritilmesi biraz suni bir şeydir. Neticede buna rağmen böyledir. Bir de düşünün. Niye kar suyuyla temizlenmiş gibi günahlarımızdan temizle? Kar sularıyla kar suyuna benzer rahmetinle bizim günahlarımızı temizle diye dua buyuruyor Hicran Server Efendimiz. Bunu alimler şöyle anlatıyor. Yağmur zaten rahmettir. Yağmur inerken yağmurun inişi ayrı bir rahmettir. Fakat karın inişi, kar şeklinde inişi, her türlü pislikten, necasetten uzak, üzerinde herhangi bir mikrop bulundurmayacak kadar temiz ve insanın üzerine geldiği zaman da yağmur danelerinin yüzüne çarpması gibi değil. Daha çok suyu barındırdığı halde İnişi fevkalade hafif olan bir şey kar Kar suyuyla temizlenmiş Günahlarımızı kar suyuyla temizle Kar suyunun Sadeliğiyle berraklığıyla bizden günahları al götür Diye dua buyurması ki can Serveri efendimizin Yani bizi öyle bir temizle ki Rabbi içimizdeki hasret ateşi serinliğe tahvil olsun İçimizdeki şehvet ateşi var ise, o kar suyunun, karın beyazlığı, saflığı ve serinliği gibi o şehvet ateşleri onunla sönsün. Sana günah etmenin getirdiği iç yanması serinliğe tebdil eylesin. Ve yine sen bizi rahmetinle öyle bir temizle ki biz bu temizlenmenin temizlenmenin şiddetini veya o andaki Bizim üzerimizdeki temizleme ameliyesini bile hissetmeyecek derecede bizden bunu al uzaklaştır tertemizeyle. Aynı karın üzerimize yağdığızım hani düşünün kar üzerinize serpiştirdiğinde başınız belki bembeyaz olur da siz bir yağmurun çarpması gibi şiddetini hissetmezsiniz. Ancak aineye baktığınızda bembeyaz olduğunu görürsünüz. Kar sizi kuşatmıştır. Üstünüzü kaplamıştır. Siz onun ağırlığının da çarpmasında farkına varmamışsınızdır. Aynı bunun gibi iki Cihan Serberi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de kendisinin e, ameliyatını, o manevi ameliyeyi anlatırken kar suyu veya kara benzeyen bir nesneyle, bir maddeyle içinin yıkandığını o şekilde bir ameliye yapıldığını beyan ediyor. Bunlar da yine tefekküre vesile olsun diye zikrettim. Evet. Eyvallah. Bu hadiseyle Peygamber Efendimiz'in mübarek kalbi, ilahi bir nur ve Cenab-ı Hak tarafından bir sekinet ve bir ruh ile genişletilmiş oluyordu. Aynı zamanda Resulullah Efendimiz'in nefsi o yaşından itibaren kutsi duygular ve ilahi nurlarla teyit edilerek her türlü vesvese ve şüpheden temiz hale getiriliyordu. Zaten temiz fakat insanın fıtratında dediğimiz gibi Toprak, su, hava, ateşten yaratılmasından dolayı Bunların birbiriyle münasebetlerinden dolayı Toprağın, havanın, ateşin ve suyun içinde barındırdıkları Ve dolayısıyla bu içlerindeki maddelerin Oluşumundan, karışımından da ortaya çıkan Efendim bir fesade meyil Bir vesvese zemini Şehvete karşı bir ateş Bazı şeyler e, Vakar icap ettiren Mevzuat hususunda heva heves Çabucak kaybolup giden Bulduğu yerde yerleşemeyen Her şekilde girebilen Belki bir aşırı uyum Hali gibi birçok bahsedebileceğimiz Şu anda bu da tadadı Mümkün olmayan Fıtri özelliklerin Tabi hadiselerin Peygamber gibi Tabiat ve zamanın ve mekanın üstünde onu aşacak derecede bir güzelliğe sahip olan zatın uygunluğu için, cesedinin de ona muvafık olabilmesi için temizliğe tabi tutuldu. Cümle biraz uzun oldu farkındayım ama neticede çok şeyi de anlatmak isterken gaydi ihtiyari noktalamayı unutuyoruz. Biraz da heyecandan olsa gerek. Mevzu çünkü bize heyecan veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu ameliyesi hakikaten de kendenin de buyurduğu gibi fıtratende, beşer olarak da yaratılış hikatte olan bazı vesveseye cenabı hakka perde olabilecek cesedi ve nefsi zahiri perdeleri set edecek, kaldıracak, ref edecek bir ameliye onu beyan etmiş olmak için bu kadar konuştum. Evet. Burada şunu da hatırlatmak gerekir ki kalp sadece çam kozalığı gibi bir et parçası olarak düşünülmemelidir. O bir latife-i rabbaniyedir. Şimdi e, tabii burada başka bir kalp izahına girilmiş. İstiyorsanız e, o bahsi biraz sırlayalım. Hem e, Ara vereceğiz. Fakat şu kadarını söyleyelim. Kalp Burada bahsedilen kalp, kalbin temizlenmesi hadisesi, cesede ait olan kalp. Fakat bu kalbi dahi temizliyor Hz. Peygamber de Hz. Allah. Halbuki kalp kanı süzdüğü ettiği için, kalp olma işlemini yaptığı için sadece kalp ismini almamış. Böyle diyelim sonra kalp hakkında biraz konuşalım mı? Aradan sonra devam etsek abi. Çünkü bu uzun uzun eyvallah, bir bahis. Eyvallah. Yani kalp denilince kalbi temiz denilince neyi kastediyoruz ve kalp gözü denilince neyi kastediyoruz? İstiyorsanız ona bir kısmen e, temas edelim ve çok da önemli bir mevzu. Aradan sonra bizi dinler mi kıymetini dinleyecek mi? Belki bu merak bile uyandırır. Bu ara kalp gözüyle böyle şimdilik virgüllü koyuyorum. Bunu merak etmeyenler şey yapabilir diyorsunuz. Frekanstan düşebilir mi diyorsunuz? Eyvallah. Düşmesinler. Ben de merak ediyorum çünkü. Netice ne olacak? Kısa bir ara vermiştik. Aradan hemen evvel Fatih abi. Kalp mevzu gelmişti. Hı. Hem programda e, Peygamber Efendimiz'in e, hayatlarından, hayat saadetlerinden bahsederken, şimdiki yaşadıklarımızla da hep beraber giderken. Kalp mevzu bugünlerde de yine çok konuşuluyor. Birçok yerde de geçiyor. Farklı farklı da şeyler söyleniyor kalp mevzu açıldığında. Evet. E, nasıl anlayalım? Evet yani... Siz demek istiyorsunuz ki Eğer yanlış anlamadıysam Madem ki Kalp denilen şey sadece bir et parçasından ibaret değilse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize Manevi bir ameliyat Niye et parçası üzerinde gözüktü Değil mi? Öyle söylemek istediniz Evet esasında bu Gerçekten Herkesin merak edebileceği bir mevzu Ve merak etmelidir de. Efendim bir kere kalp tabiri Hakikaten iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de tarifiyle Vücudunuzda yumruk kadar bir et parçası vardır O saatte olduğunda siz de saatte olursunuz diye Kalbin ehemmiyetine fiziki yapıdaki ehemmiyetine dikkat çekmişler Saadette bizi tembih etmişlerdir Peki niye kalp deniliyor bir de kalp gözü olarak ayrı bir tabir var İkisi aynı şeyler mi? Hayır değil Peki niye aynı isimdeler? Hemen arz etmeye çalışayım. Efendim kalp malum bir şeyi çeviren kalbetmek, hani inkılap diyoruz ya, onun gibi bir şeyi çeviren, dönüştüren manasına giriyor. Kalp diyoruz et parçasına. Neden? Çünkü devamlı olarak kanımızın devri daim yapmasını sağlayan bir organımız. Kalbetme işini, çevirme işini vücuttaki kan devri daimini idare eden bir mekanizmaya sahip kalbin yapısı. Peki manevi sahada bizim gözümüzdeki, kulağımızdaki ibreti, tahassusatı, hidayete giden yolu idrak etmemize yarayan Allah Teala'yı müşahadeye vesile olan, nazargahı hak olan, Allah'ın misafir edildiği, Cenab-ı Hakk'ın tenezzül ettiği hiçbir aleme sığmayan fakat ben müminin kalbine inerim dediği kalp nerede ve niye ona kalp deniliyor? Bunu da şöyle anlatıyorlar. Bu kalp aynı nasıl bizim cismimiz, nefsimiz, cesedimiz ruhumuzu taşıyorsa ve içinde barındırıyorsa, Cenab-ı Hakk'ı idrake bu vücudun içindeki cevher olan ruh, akıl bunlar vesile oluyorsa, bu bedenimize bitişik olarak bulunduğundan bu bedenin de kıymeti artıyor. Aynı şekilde Cenabı Hakk'ın ve Resulü Ziya'nın buyurdukları kalbi manevi ile kalp arasındaki ilişkide böyle. Bu et parçası vücudumuzun sıhhat ve selameti için muhakkak sıhatiyle efendim e, himaye edilmeye, sıhhatle muamele edilmeye muhtaç. Dikkat edilmesi gereken bir uzvumuz Fakat esas dikkat Bu kalbin Tekabül ettiği Aynı vücudumuzun nasıl içinde Barındırılmış olarak bulunan Bir ruhumuz var ise Bu kalbin de bulunduğu Saha içerisinde göremiyoruz ama Bir manevi kalp var Bir manevi kalp sistemi var Kalp Sadece bedenimizin Sahatte oluşu için değil Manevi bedenimizin de kalbinin bulunduğu yerin merkezinde oluşundan dolayı kıymetli. Ve dervişler, aşıklar böyle kalplerinin üzerine nazar ederek müşküllerini oradan çözerler, güzellikleri oradan seyrederler, ilahi bir ayineye bakarak kendilerine çeki düzen verirlermiş. O kalbin bulunduğu yerin hizasında, çevresinde, içinde, bizim gözle göremediğimiz bir kalp daha var. Peki niye buna kalp deniyor? Şunun için. Nasıl ki kalp hiç durmaksızın devri daim ediyor, devamlı bir kan sirkülasyonuyla vücudun ayakta durmasını sağlıyorsa, Allah'a karşı uyanan bir kalp, muvaffak olan bir kalpte öyle bir tecelli hali başlarmış ki hiç yerinde durmazmış. Devamlı olarak hali diğer bir hale tahvil olur, tebedül eder, değişir ve terakki eder, yükselirmiş. Hiçbir zaman aynı yerde kalmazmış. Böyle devamlı bir terakki içinde olan bir müminin kalbi oluşundan dolayı ona da kalp, ona da kalp deniyor. Bir kere bunu anlamak icap ediyor. Şimdi haddi zatında bu kalbe sahip olmak da müminin vasfıdır. Cenab-ı Hak bazı hidayete karşı körlükleri, ibret almaz kulakları ve gözleri tavsif ederken vasıflandırırken onların kulakları vardır işitmez gözleri vardır görmez diye beğen buyurduktan sonra zira onların kalpleri mühürlenmiştir diyerek insandaki hissiyatın merkezi belki de mebde'i neticede bütün gördüğümüz nesnelerin bütün değerlendirdiğimiz hadiselerin bizdeki duygu halini kalpte mâkes bulması, orada karar kılmasından dolayı, oradaki bir kararmanın, oradaki bir bozukluğun göze, kulağa, her yere sirayet ettiğini ve kalp karardığında göz ne kadar parlak olursa olsun, kartal kadar ciddi keskin bir bakışa sahip olsun, hakkı görmekte karanlık bir yere düştüğünü ifade buyurmaktadır. Dolayısıyla müminin kalbi Allah'ın nazargah-ı ilahisidir, Allah'ın nazar ettiği bir mekandır, bir mahaldir ve Cenab-ı Hak da bir ayeti kelimesinde kerimesinde لِمَنْ كَانَ kalp" Bunu kalbi olanlara söyledik. Kalbi olanlar içinde bu anlatılanlar diyerek et parçası kalpten kendi nazarını tevcih ettiği, yönelttiği kalbi bu şekilde ayrılmıştır. Böyle bir kalbe sahip olan, hidayete mazhar olan, ve et parçasının ötesindeki, ardındaki bu kalbi fark eden kullarla Allah Teala muhabbet etmekte, onları da muhatap olarak kabul etmekte. Hidayet namına gelen bütün vesileler, bütün ayetler böyle kalp sahiplerine olduğuna işaret etmiştir. Kalp hakkında bu kadar konuşmuş olalım. Ve hemen yerine dönersek, işte bu sebepten dolayı, Fahir Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin daha henüz daha henüz insan suretindeki cesede, insan suretindeki kalbe sahip olmadan evvel Allah'ın ona lütfettiği bir kalbin onu ihate etmesinden Cenab-ı Hak tarafından verilen bir kalbi oluşundan dolayıdır ki o kalp rahatlıkla Allah Teala'nın her türlü vahi ilahiyesine, her türlü tecellisine masal olurken cesedin kalbi ona ağırlık vermesin diye, örtmesin diye değil, onu kaplamasın diye değil, ona bir ağırlık vermesin diye. Bu ameliyeyi, bu ameliyatı geçirmiş olduğunu söylüyorlar büyüklerimiz. İstiyorsanız bu kadar kalp hakkında konuşmak yeter. En azından mevzu icab ettirdiği için biraz bahsetmiş olduk. Metne dönelim ve Eyvallah. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin tekrar annesine getirilmesi hadisesini dinleyelim. Eyvallah. Metne dönelim dedik ama sizden dinleyelim dedik ama bir hatırlatmada bulunalım istiyorsanız. İki Cihan Serveri Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz 4-5 yaşlarındayken, 4 yaşlarındayken Artık neredeyse bir genç delikanlının sahip olduğu vasıflara, sıfatlara kamilen sahip bir vaziyette. Akranlarından tamamıyla seçilebilecek bir güzellikte, seçkinlikte her türlü hikat olarak kemalde dikkat çekecek vaziyetteydi. Bunlar olurken, hani nasıl bu biz çocuklarımızın, evlatlarımızın güzelliğini gördüğümüzde üzerine daha çok titreriz. Onda güzel şeyler gördüğümüzde gerek nazar, gerek başka bir şey haset olur diye endişeleniriz. Bu insanın tabiatında tarihten gelen, günümüze kadar gelen bir özelliktir, hususiyettir. Hem bu şekilde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin dikkat çekici güzelliği, akranları arasında fevkalade fark edilir bir halde olması, hem de... Ee, Ameliyat hadisesinin süt kardeşi tarafından görülerek ondaki fevkaladeliklerin artık sevinçten öte şürur ve saadetten öte Hazreti Halime validemizde bir endişeye yol açması da bunda önemli bir faktör rol oynayan önemli bir faktör. Bu sebepten dolayı iki Cihan Efendimiz bizim muhafı bu sebepten dolayı iki Cihan Serveler Efendimizi hem muhafaza ...hem de herhangi bir başına bir şey gelmesin diye duydukları endişeden dolayı Mekke'ye tekrar Hz. Amine Validemizin yanına götürüyorlar. O bahsi anlatacaktır. Evet. İşte bu düşünce, endişe ve korku Hazreti Halime ve kocası Haysi şu kararı almaya mecbur etti. Başına bir iş gelmeden bu yavruyu annesine teslim etmeliyiz. Hazreti Halime'nin içi cayır cayır yanıyordu. Ama ne yapabilirdi? Nihayet Nur çocuk kendisine muvakkaten emanet edilmişti. Yani geçici olarak evet. Emaneti el koyacak hali yoktu ya. Sağdoğulları yurduna dört sene ışık saçan saadet güneşi şimdi süt annesi tarafından Mekke'ye getiriliyordu. Burada bir başka haşmetle, bambaşka bir azametle dünyaya ışık saçsın diye. Hazreti Halime ve kocası Mekke'ye gece girdiler. Bir ara sevgili Efendimiz gözlerden kayboldu. Hazreti Halime ve kocasında bir telaş başladı. Bütün aramalara rağmen onu bulamadılar. Gidip dedesi Abdülmuttalib'e haber verdiler. Nur torununun kaybolduğunu haber alan şefkatli dede birden şaşkına döndü. Üzgün ve telaşlı aramaya koyuldu. Fakat ortalıkta Efendimiz görünmüyordu. Hazreti Abdülmuttalip çaresiz, ellerini açarak yalvardı. ''Allah'ım ne olur Muhammed'imi bana geri ver.'' Bu arada iki kişi yanlarında bir çocukla görünüverdiler. Bunlar Baraka bin Nevhel ve bir arkadaşı ile Peygamber Efendimizdiler. Hazreti Abdülmuttalip hasretini çektiği saadet güneşini bağrına bastı, doyasıya kokladıktan sonra boynuna bindirdi. Doğruca Kabe'ye giderek onunla birlikte tavafta bulundu. Sonra da sevgili peygamberimizi götürüp annesine teslim etti. Bana bu anlatılanlar ne diyor? Diye şöyle insaflıca düşündüğümüzde neler demiyor ki? Ne diyor Hz. Abdülmuttalip? O kaybettiğinde, Ya Rabbi ey Allah'ım o Nur Muhammed'i, bu güzel Ahmedi bana ihsan ede, tekrar geri getir. Onu bana iade eyle diye dua ediyor. Sanki hislerimize tercüman oluyor. Ya Rabbi, dünyaya gelen bir çocuk gibi, henüz ismi, cismi, nuru, zuhuru, sıfatı bilinmeyen bir çocuk gibi, kalbimizde uyanan bir Muhammedi aşk var. Biz daha ne bu aşkın sıfatını, ne kemalini, ne güzelliğini tam müşahede edebildik Fakat doğdu Bazen isten pastan Bazen günahlardan Seyyiat'tan Kapkara gafletten ve zulmetten Kararıp o nuru kaybeder gibi oluyoruz Fakat Allah Teala Şu yaşanan hadiselerden Adeta bize bir müjde veriyor Kim ki elini açıp Allah'ım o nurdan Ahmedi ve Muhammed'i Benim tekrar gönlüme sen indir ben onu kaybettim ama onu sen bana buldur diye yalvarsa muhakkak icabet edilir. Hiç ummadığı yerden bile çıkar. Hiç bilmediği bir yerden bile çıkar. İsterse Avrupa'nın bilmem göbeğinde ve Hristiyanlığın bilmem neresinde yaşasın. isterse falanca yurtta, falanca memlekette yaşasın. O cevher hepimizde vardır. Yeter ki kişi onun hasretini duyup bir kerecik olsun yalvarabilsin. Hemen o o nur, kendisini gösterir, o kimsede eder, zuhulur, evet. Bilahere, Hz. Abdülmuttalip, sevgili torununa kavuşmanın sevinç ve saadet bayramını kutlamak üzere, kurbanlar kestirerek Mekkelilere güzel bir ziyafet çekti. Artık Peygamber Efendimiz, Aziz annesinin sıcak kucağında, şefkatli kolları arasında mesut ve mütevazı evindeydi. Süt anne Hazreti Halim'e saadet güneşini Mekke'de bırakıp yurduna döndü. Fakat ne o Efendimiz'i ne de Efendimiz onu hayatı boyunca unutmadı. Hiç unutmamışlardır evet. Kendisini dört sene gibi uzun bir zaman kucaklayan ve saran kollara karşı hürmetini, saygısını hiçbir zaman yitirmedi. Onu her gördüğünde anneciğim diye saygı ve hürmetle çağırır, kendisine ihsan ve ikramda bulunurdu. İhtiyacının olup olmadığını sorar, varsa hemen gidermeye çalışırdı. Aradan uzun zaman geçecek, yine sağ doğulları yurdunu bir yıl kıtlık ve kuraklık saracak. Bu kıtlık ve kuraklığın dehşetine dayanamayan Hazreti Halime çıkıp Mekke'ye gelecek ve Resul-i Ekrem Efendimizle görüşmek isteyecektir. Kainatın Efendisi ile görüşen Hazreti Halime kendisine yurdundaki kıtlık ve kuraklıktan şikayet eder. Zengin ve zengin olduğu kadar da, Kadir Şinas ve hayırsever olan, Pak sevcesi Hazreti Hatice, derhal Hazreti Halime'ye kırk koyun, binmek ve yüklerini taşımak için bir de deve verir. Yine bir hayır ve vefa örneği, Efendimizin süt kardeşlerinden biri de Şeyma Sağ doğulları yurdunda, Şeyma ile çok tatlı günler geçmişti. Bu tatlı hatıralardan seneler sonra Huneyn Savaşı'nda Şeyma da Müslümanlar tarafından alınan esirler arasındaydı. Şeyma kendisini tanıtınca bir kız kardeşe gösterilmesi gereken alakanın en üstüne Peygamber Efendimiz tarafından masar oldu. İşte o hatır, o vefa hali Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de zuhur ediyor. Ya Rabbi diyoruz bu satırları okurken de. Bizler nefsin esaretinde de olsak her ne kadar biz kendi amellerimizle ruhumuzu, nuru Muhammedimizi farkında olmadan Boyunduruklar altında da tutsak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize olan nispetimizle sen bizi azizeyle sen bu nefis köleliğinden bizleri azade et diye dua ediyoruz. İki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Daha henüz süt emerken dahi Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Süt annesi Halime buyuruyor ki Ben ona Bir mememi emzirirdim Süt emdikten sonra Tekrar Emzirmeye kalktığında Başını çevirir emmez Ve mübarek parmaklarıyla Karşı tarafta duran hemen karşılarında duran Şeyma'yı işaret ederlermiş. Hani onun hakkı der gibi lisanı ı haliyle. Ehal-i de bu kadar vefa ve kadir-i şinaslık bilen, bu kadar adalete riayet eden bir Zat-ı Ali'nin Kemal vasıflarıyla tamamen mücehez olarak zuhur ettiği bir zamanda en güzel şekliyle gözüktüğü o çağlarda bir vefasızlık, veya bu vefanın altında kalan bir vefa örneği göstermesi aklen de mantıken de halen de de mümkün değildir Tabii ki peygamber efendimiz alemlere rahmet olduğunu bütün alemlere ilan ettiği bir anda hele hele yakınlarına ve süt emdiği beraberce süt kardeşi olduğu Hazreti Şeyma'ya da en güzel şekilde muamelede bulunmuştur evet Rehber Efendimiz, sağ doğulları yurdunda Sütanne Hazreti Halime'nin yanında geçen günlerinin hatıralarını asabına zaman zaman anlatır ve şöyle derdi: Ben aranızda en halis Arabım, çünkü Kureyşliyim. Aynı zamanda beni Saat Bin Bekir yanında Süt emdim ve lisanım da onların lisanıdır. Acaba o beni saat yurdunda olmasaydı lisanı farklı mı olurdu? Ama iki cihan serveri Efendimiz bakın büyüklerde bu hal vardır derler. Onlar Cenab-ı Hakk'ın kendilerine zaten vehbi olarak min tarafillah Cenab-ı Hakk'ın lütfu olarak verdiği güzellikleri insanlar idrak edemezler diye belli sebeplerle ilişkilendirerek anlatırlar. Mesela biz bazı zatları konuşurken aa, kitaptan konuşuyor, şöyle yapıyor, böyle ediyor gibi görürüz. Halbuki onlar esasında o kitaptan okuduklarından değildir o bilgileri. Allah onlara ilmiyle dünnüyle muamele etmiş ve o ilmile dün malumatı, bilgisi ilmi sayesinde onlar konuşur hallederler. Fakat okumaları, medrese tahsilleri, filanca hocaların yanında bulunmaları, kitap okuyor gözükmeleri Esasında onlardaki vehmi ilmi perdelemek içindir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin edebi de lisanı da her şeyde Hazreti Allah'ın lütfuyla masariyetiyle olmuştur. Fakat bunu idrakten aciz olan insanlar veya zahiri ölçülerdeki güzellikleri de görmek isteyen bazı insanlara karşı iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz siz zahiri Araplıktaki Halisliği konuşuyorsanız en halisinizim Kureyş denim Ve lisanım da Beni Sa'd oğullarının yanında Olmuştur ki Orada öğrenmişimdir ben orada süt emdim Lisanım da en fasihidir Yani siz hala benim Zahiri Cismi cesedi Ne derseniz deyin bu manaya tekabül eder. O tarafımla ilgileniyor ve o tarafımdaki o yönümdeki eşrefiyeti ve eftaliyeti soruyorsanız o yönden de eftal ve eşrefim. Diyerek iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine alemlere rahmet oluşunu o sahadaki rahmetiyle de göstermiştir. Burada Tadı hala damağımızdayken abi i̇nşallah, i̇nşallah hatta hafta boyu da damağımızda kalmasını umarak dua ederek böylesine e, Bugünkü bu akşamki programımızın da sonuna gelmiş oldu Cenab-ı Hak cismi yorgunluklarımızı inşallah maddi ve manevi sahate ve inşallah dinlenmeye sevk etsin Bu arada çok kısa bir şey söyleyeceğim Safer ayına giriyoruz malum mari Cenabı Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz, Risalet Benahi Efendimiz bu aya vardıklarında Allahumme barik lene bi duhuli's sefer vehtim lene bil hayri ve zafer Allahumme barik lene bi duhuli's sefer vehtim lene bil hayri ve zafer Ya Rabbi, sefer ayının girişini Sefer ayına ulaşmayı bizim hakkımızda mübarek eyle ve bu ayı güzelliklerle işlerimizdeki muvaffakiyetle sana karşı kulluktaki güzelliklerle hayırlarla sen sonuna gelmeyi ve nihayete erdirmeyi nasip eyle diyerek dua ederler ve saferul hayır hayırlı sefer diyerek de beyan ederlermiş. Allahümme bariklene bi duhulü safer, vaktimlene bil hayri ve zafer. Biz de amin diyoruz. Sefer ayının hakkımızda mahza hayır olmasını temenni ediyoruz. Selametle. <gülüyor>